Evet Osmanlı, hani şöyle iyiydi, böyle iyiydi, her şey güzeldi de neden peki teknolojiden geri kaldı bu Osmanlı? Allah'ın yarattığı ayet ve indirdiği ayetler kapsamında bu hususu açıklayabilir misiniz? Zaten dedim ya, bütün sıkıntı evet. ulemada diye. <gülüyor> ya kardeşim, hikmeti kaybetmiş olan İslam aleminden teknolojiyi falan bir şey bekleyemezsiniz. Yani, hikmeti kaybetmiş. Bugün bakın kitaplara ki hiç hikmetle ilgili bir şey bulabilecek misiniz? Kur'an-ı Kerim'in en temel kavramıdır. Yani Kur'an'dan sonra ikinci derecede önemli kavramdır. Ama onunla ilgili bir bakın bakalım. Hikmet dediniz mi? Hiç felsefe dışında bir şey anlaşılmaz. Bir de insanlar kavrayamadığı bir şeyde bunda bir hikmet vardır diyerek kullanırlar onun dışında. Nedir yani Allahü Teala'nın o kadar bütün nebilere verdiğini söylediği hikmetin anlamı ne? Dolayısıyla hikmeti kaybetmiş olan İslam alemden bir şey beklenmez ki. Onun için dedim yani esas sıkıntı ulemadadır diye. Evet.